Altyazı M.K. dedim inci nedir dedi dişimdir dedim kalem nedir dedi kaşımdır dedim 15 nedir dedi yaşımdır dedim havan söyle diyor yok yok yok yok yok dedim 15 ne diyor Dedim Erzurum ne, dedi ilimdir Dedim gider misin, dedi yolumdur Dedim Emrah nedir o, dedi kulumdur Dedim satar mısın Söyledi yok yok yok yok yok yok dedim Emra. Merhaba Açık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün evet, belki tahmin ettiniz Cem Karaca'yı anacağız. Geçen hafta 8 Şubat onun 10. ölüm yıldönümüydü. Geçen hafta anmak belki daha doğruydu ama bir konuğumuz var bugün programda. Onun da geçen hafta yine bu anma dolayısıyla bir programı vardı. O yüzden bu haftaya sarkıttık. Devrim Altınay. Konuğumuz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Devrim Altınay, Cemniyet Grubu'nun kurucusu ve solisti. Onun hikayesini belki kendisi anlatırsa, zaten Cem Karaca'yla paralel giden bir hayat var. İsterseniz öyle mi başlayalım? Nasıl isterseniz? Ben yani sürekli Cem Karaca'yı alıp söylemek ve onu dinlemek bile benim için çok önemli bir ayrı, şey, ayrıcalık burada. Burada Cem ile alakalı konuşuyor olmak. Sizin Cem ile konuşuyor. Onu benim dinliyor olmam da fark etmez. Hep benim konuşmamda fark etmez. Cem Karaca'dan bahsedelim de. Hangi gündemde hangi trafikte bahsedersek bahsedelim. Peki e, o zaman e, şöyle başlayalım. E, sizin herhalde çok e, çocukluğunuzdan beri olan bir hayranlığınız evet. var. Evet, ee, abartılmış bir hayranlık diye <gülüyor> yani. İlk ne, mesela hangi parçasını hatırlıyorsunuz? Şimdi şöyle ben e, 1961 doğumluyum. E, 69'larda 70'lerde, 89 yaşındayken 70'de oluyor sanıyorum. E, 70'de Dadaloğlu yani daha önceki parçalarını e, duyuyor, dinliyor falan olabilir mi? Oralarda? Emrah Emrah çünkü 68, 69'da yapıldı söylendi ama ben e, televizyon zaten tek kanal. ...bir şey biliyorsunuz. Dadoloğlu'nu... ...çok böyle net hatırlıyorum. Hayranlıkla dinlediğimi sanıyorum. İşte dokuz, tabii tabi, de tam dokuz yaşındayım. Ee, bir çok ilginç bir tek ...şeyle çekerlerdi zaten. Açıdan çekerlerdi. Cem abi beyaz pantolonu yine böyle... ...zaten balerin gibi diyorsunuz. ince uzun boylu bir yapısı vardı. Orada... ...farklı bir açıdan tek kamera çekilmişti... ...1970'in teknolojisiyle... <gülüyor> ...tek kanaldan gösteriyorlar ve... ...Dadoğlu sürekli o zaman TRT'de... ...çıkmasıyla alakalı bir engel de yoktu belli ki... ...70'lerde. Dadoğlu söylüyor... ...zaten parça heybetli bir parça... Cevabının evet. sesi heybetli. Parçanın kendi akışı... ...traviği başka bir şey. Kardeşler dönemi. Evet kardeşler dönemi Hı -hı. Dadoğlu... ...işte ferman seninse dağlar bizimdir... ...diye o girdi bana o şey. <gülüyor> e, o, o virüs... Virüs, <gülüyor> ...virüs girdi ve zaten o meydan okuyan... ...tavrı... Hı -hı. Belki de 9-10 yaşındaki erkek çocuğunun meydan okumak istemesi e, hevesiyle birleşti. Belki ondan, belki başka şeyden, belki babamdan, annemden, bilmem ne derken kaptırdık 52-53 yaşındayım. 43 <gülüyor> yıldan beri Cem Karaca dinliyorum. Cem Karaca seviyor. Herhalde o bildiğim kadarıyla daha o yaşta konserlerine gitmeye başladı Tabii tabii. Tabii, <gülüyor> tabii. E, tabii benim e, şansım da şeydi... E, Babam konservatuarda hocaydı. E, yöneticiydi aynı zamanda. Dolayısıyla şeyin içindeydim. Yani o camianın biraz içindeydim. Tabi Cem Karaca'nın olduğu bir cami bahsetmiyorum ama... ...sektör olarak tabii. en azından müzik sanat... Müzik açısından. Müzik tabii. ve sanat camiasının içindeydim. Hmm. ama açıkçası şeydi yani onu destekleyen... E, ...benim bu camianın içinde... ...bir şekilde var olmama... ...yani var olmak derken onlarla beraber oturup... ...kalkmak, sohbet etmek, dinlemek, feyz almak anlamında... ...en azından. Çünkü aydın bir e, toplum. E, en azından yani... Ne bileyim 1970'ler bugünkü riskleri içermiyordu belki toplum üzerinde kandırmacalar, ürküyatlar bu kadar yoğun değildi evet, vardı evet. ama bu kadar değildi ama o nedenle yani bir ama gene de bir takım şeyler vardı yani adam gibi gelişmesini istiyorsanız çocuğunuzun iyi yerlerde olması daha doğrusu düzgün ve dürüst insanların ilişkilerini takip ediyor onların içinde bir yerlerde kalıyor olması herhalde zaten talep ediyor ve istiyorsunuz. Ona benzer bir eğilinme de oralarda olmamı istiyordu belki. Çok götürüp getirirdi beni konservatuara. Evde kalıp tek başıma bilmem ne yapayım falan filan diye. Oralarda ben zaten dinleye dinleye bilmem ne. O şeyin içindeydim hep. Yani bir tınıların içindeydim. <gülüyor> ee, fakat tabii bu hani opera sanatçısı olmaya da götürebilirdi. Tiyatro sanatçısı olmaya da götürebilirdi. Keman virtüözü bilmem işte sanatçısı olmaya da götürebilirdi. Ama ben dediğim gibi yani öyle bir şeyim yoktu. Eğilimim yoktu. Cem Karaca dinlemeyi seviyordum ben ve babam bunu büyük bir takdirle karşıladı. Yani götürdü getirdi beni. Çünkü çok küçüktüm. Tek başıma gidemezdim. Evet. Babam götürürdü. Ankara'dasınız. Ankara'dayım öyleydi. ben tabii. Cem abi gelirdi Ankara Çok sık gelirdi. işte hı hı. öncü sahnesi falan. Şey e, kapalı spor salonları falan. Ama onlar da böyle yani tek başıma gidecek yaşlarda değildim. E, Matina Suayel'e gitmek istiyorum bir de. Yani. Hem gündüz hem akşam. O zaman öyle yapılırdı. <Gülüyor> Ee, babacım beni götürürdü oraya. Beklerdi kendisi. Her seferinde hmm. kendisi girmezdi. Birinde, ikisinde beraber olurdu, dinlerdik Ama diğerlerinde o beklerdi yani. Beni koyardı hmm. işte. Ben kuruya, kuyruğa girerdim, içeri girerdim. Konserden sonra çıkardık giderdik. O zaman tabi konser bugün gibi böyle barlar damarlar da yapılmaz yani kapalı spor salonlarında, matina'da seyredenler, suar beklerler dışarıda güvenlik olarak falan falan öyle. Evet gerçek konser alanı. Gerçek konser mi? ve cevabını hı. söylemine uygun bir atmosferde yapılıyor. Tabii. Yani hı hı. parka parka giyerek ve parka yeni için giydiğini bilerek yapılan söylenen dönemde onlar. Evet çok ilginç ee, ve böyle, böyle devam etti. Evet. Ee, işte üniversitede İzmir'deydim. Ee, biz, ben böyle çok enteresan bir dönemde okuyorum. Üniversite 1978'de girdim. 82'de mesun oldum. Yani Durum hem de... 12 Eylül öncesi evet, hem sonrasını. Evet. Hı. Birinci ve ikinci sınıf 12 Eylül öncesi. Üçüncü sınıf 12 Eylül sonrası. Yani o Hı. değişimi Böyle şaşkınlıkla ve hayretle yaşayan e, üniversite öğrencisi şeyinde, üstelik jenerasyon olarak o jenerasyonu yaşayan şahit olanlardan bir tanesiyim. Fuar vardı o zamanlar. meşhur biliyorsunuz İzmir'de. Evet, e, yani e, 80'e e, 80 e kadar o Canım Cem Karaca'nın çok yani 70 en, başladığından şan. itibaren evet. çok değişik tabii bölümleri var onun. Hemen hemen hepsini seyretmişsiniz. Tabii tabii. Herhalde. O dönemin hemen, hemen hepsine şahit oldum. Canlı gittim bütün konserlerine bütün konserleri dedim yani erişebildim küçük yaşlardaymış. Ankara'ya geldiği zaman babamın götürebildikleri, annemin götürebildikleri kadar seyrettim. Üniversitedeyken hiçbirini kaçırmadan seyrettim ama yani Ege, İzmir'e çünkü fuar çok büyük bir şanslı bizim. 30 gün oraya gelirlerdi işte. Tabii tabii. 20 Ağustos, yani Türkiye'nin bütün hani konser Verebilen kim varsa her türlü e, şeyde, yani müzik türünde... Tabii. E, Onların hepsi... Popüler olan... E, İzmir fuarında fuarı bor gösterirlerdi. Bu i̇şte fuar çok önemli bir şey de, dediğiniz gibi fırsattı. Evet. Ee, Üniversitenin kapalı olduğu döneme denk bu fuar tabii. 20 Ağustos 20 sonuçta okulların açık olmadığı dönemde. Ama ben sırf o 30 gün boyunca Cem Karaca dinleyebilmek için... Ee, yaz döneminde üniversite kapal olduğu dönemde e, misafir öğrenci kaydı yaptığı bir şeye e, yurtlara çünkü yani gidip otellerde kalarak bunu seyretme olan yok öğrencisini sonuçta böyle 20 yaşında 19 yaşında e, master yapanlar, doktora yapanlar için üniversitenin bir blok öğrenci yurdu açık tutulurdu işte ziraat fakültesinin bahçe bölümü karpuz nasıl yetişiyor diye beklemesi lazım şeyde okulda onun evet. için bir öğrenci bloğu açık tutarlardı ama üniversite öğrencisiyseniz şey yapabilirdiniz. Misafir öğrenci kaydı yaptırayıp ucuz bir parayla yurtta kalırdım. <gülüyor> Sırf numaram şeydi ama benim. E, <gülüyor> 20 Ağustos 20 Eylül evet, döneminde orada, olmak. orada olmaktı. Giderdim onu seyrederdim. Gece saat 2'de falan çıkardı tabii Cem abi o zaman öyle. Hı. Çünkü dediğiniz gibi 30 tane şey çıkardı. Tabii. Ee, Program, çıkardı. Program o, çok uzundu. Çok uzun. Ee, Almanya'ya e, yani sürgün yıllarına kadar e, ona... Takip ettiniz. Evet. Bu arada hiç tanışma şeyiniz Tabii. oldu mu? Yani izleyici e, olarak zaten karşı karşıya kalıyorduk ama kalıyorduk ama işte 72'de ilk kez e, bir fotoğraf çektirme şeyiyle tanıştık. Ondan sonra sürekli gidip geldikçe her seferinde ben gene buradayım diye yani yoklamadan düşmediğimi göstermek istercesine orada selamlaşarak kurmaya çalıştığım bir ilişki vardı. Bir süre sonra o ilişki zaten yani o çaba sonuç verdi ve her seferinde işte o da bana selam hmm. kafamı okşayarak bilmem ne yaparak falan başladı. Ondan sonra merhabalaşarak gitti tabii ilişki sonuçta seyir, sürekli kendisini seyretmeye gelen bir adam. Ma merhaba diyen adam cevabı de Öyle gelişti. Daha sonra üniversite şey üniversite diyorum İstanbul'a geldikten sonra ben İstanbul'a geldikten sonra daha doğrusu işte Yaga döneminde zaman zaman sohbetler programda onunla beraber işte program öncesi program arasında yanına gidip oturmalar falan gibi buna benzer tanışıklıklar. Evet bir müzik arası verelim. Ee, daha sonra devam ederiz. Emrah'la başladık e, Hı -hı. programa. E, bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şarkıyla ilgili bir şey var mı? Valla çok özel bir Hı -hı. E, şarkıydı bu. bizde. E, Cemiyetle beraber yaptığımız hatta daha önce yol arkadaşlarıyla birlikte beraber olduğumuzda yaptığımız tüm konserleri bu parçayla başlıyoruz. İki nedeni var. Bir tanesi Cem abinin işte ilk, i̇lk e, ismini, bir, duyurdu. ismini duyurduğu hı. parça. E, çok özel bir eser zaten. Sözüyle, evet. aşkı emra sözüyle. Bu, Apaçlar döneminin çok önemli bir eseri. E, o zaman için de çok yenilikçi. Çok yenilikçi. Çok yenilikçi tarafı Tabii, var. Çok hı hı. Yenilikçi yani ...dinlerken bunun birkaç versiyonu var biliyorsunuz... ...yani Emrah'ın birkaç evet, versiyonu da Evet bu dinlediğimiz var. galiba altın mikrofon evet. versiyonu... Hı -hı. ...1967'deki... ...ü ünlü evet. e, yarışma... Evet. E, ...bu... ...bugün daha böyle az bilinen... E, ...parçaları çalmaya gayret edeceğiz... ...onlardan birisiyle devam edelim... ...Ayrılık Günümüz... Kızılığında yüzüne dökülen gölgeler solmuş Bakışın söylüyor atma sakın Bir derdin var senin gözlerin dolmuş Bu bir rüyadır inanma sakın mutlu gün gelecek Üzülme sakın Ayrılık günümüz yakındır diye Ayrılık günümüz yakındır diye Boş gibi gelse de bu sözler sana Albimin sesidir, sen inan ona Denizler ayırsa, yollar bölse de Dönerim seninle, hatıralara Sahile uzanan, ıssız yollarda Gezerim günlerce Gülmeden, kimseler duymadan, gözler görmeden, limanda bir gemi bekliyor seni. Yelkenler açılmış, hem demir almış. Uçuşan martılar uzakta kıyı Rüzgarlar söylüyor hep o şarkıyı Bu bir rüyadır inanma sakın Mutlu gün gelecek üzülme sakın ah Ayrılık günümüz yakındır diye Hayrullah gününs yakındır diye, Hayrullah gününs yakındır diye, Hayrullah gününs yakındır diye. Açık Radyo 94.9'da Cem Karacay'ı yanıyoruz. Konuğumuz Devrim Altanay, Cemiyet grubunun kurucusu ve solisti. Ayrılık günümüzü dinledik. Onun yine ilk dönem eserlerinden ve o e, yorumuna müthiş bir e, benzersizlik katan o tiyatral havayı hissediyoruz herhalde. Evet, evet. O zaten Cem abinin yani en önemli özelliklerinden bir tanesi az konuştuk. Sadece dinlemek değil, Hı -hı. Onu izlemek, izleyerek dinlemek Dolayısıyla mesela biz konserlerimizde falan hep böyle şey hani taklit etmek bilmem ne yapmak diye. E, olumlu ya da olumsuz bazı e, eleştiriler bunların hepsi taktirde tabii dikkate aldığımız şeyler ama yani ben hep onu söylemeye çalışıyorum. Cem abi e, sunmak bir şekilde onu hatırlatmak, sahnede onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız taklit etmek zorundasınız. Yok başka yani Çünkü o kadar kimlikli eserler ki yani Hı. siz başka bir e, ...bir kimlik veremezsiniz, vermemelisiniz zaten... ...ayıp edersiniz. Yani sonuçta o çünkü eser... ...sadece sözüyle, müziğiyle oluşmamış. Cem abiyle birlikte oluşmuş. Hele bir de senin sözü, müziği kendisine ait... Bir ...katıksız bir şey oluşmuş. Yani bir kimlik... ...var eserde. E şimdi siz onu zaten onun adına... E, ...söylüyorsunuz. Başka bir iddianız yok. Bakın ne kadar güzel eser yaptın, bakın ne kadar güzel... ...söylüyorum gibisinden bir... Tabii. <gülüyor> Saçmalık yapıyor. Olamam. Olmamalı kimse zaten. Bizim zaten öyle bir niyetimiz yok. Adımızdan belli. Cemiyet niyet, ceme <gülüyor> oluşmuş bir şey. Ee, grup. Şimdi burada taklit ya da neyse işte onun adı. Taklit Hı -hı. kötü bir şeymiş gibi bir negatif bir şeyi var çünkü taklit kelimesinin kelime itibariyle öyle ama evet. öykünmediğin ya da daha pozitif bir değer yükleyin burada. Çünkü ona saygın davranabilmek, onun onu, ...onun gibi gösterebilmek çabasıyla yapılan bir şey... ...çünkü başka bir türlü yaptığınız zaman o zaman cevabı almıyorsunuz... ...almışsınız o zaman alın ödeyin bilmem ne yapın... ...kendi kendinize bir evet. şey alın söyleyin yani bu öyle değil... ...cevabı almak için yapıyorsunuz ...o kimliği bir şekilde hatırlatacak... El, ...elden geldiğince hatırlatacak bir şey yapıyor olmak lazım... ...ne kadar yaparsınız bir, bir şey eksik kalıyor tabii... ...sesi benzetseniz bilmem neyi bir, bir, bir, bir, bir benzetemiyorsunuz falan... ...benzetmek değil buradaki takipten hikaye ama... ...o teatral kimliği var, kimlikli parçalar... Evet. Dediğiniz gibi yani o bir yani Yeri doldurulamayan adam Lafı böyle çok şeydir yani böyle Çok sık söylenir, söylenir ama <gülüyor> Tam tarif etmesi evet. de o öyle bir şey Az evvel söylediniz ya hani İngilizce artist kelimesinin karşılığını Veren en doğru tariflerden bir tanesini Az evvel siz yaptınız evet. öyle yani o iş Doğru <gülüyor> ee, Şimdi devam edelim ee, Tabii 80 darbesi oluyor ee, Bir anda tabii Türkiye'de her şey Alt oluyor. Cem Karaca'nın hayatında da büyük bir dönüm noktası. Onun sürgün dönemi başlıyor. <gülüyor> Sizin için de belki onun artık bir süreçte işte sesini duyamamak, takip edememek. Evet. E maalesef e öyle bir dönem. E Hep beraber yaşadık burada bütün Cem Karaca sevenler olarak. Tabii yani evet. sonuçta e ve eldeki kayıtları dinleyerek, oradan yaptığı şeyleri duyarak, zaman zaman, dolaylı dolaysız haberler alarak e bir şekilde hani o zaman geçti. Yani tabii. çok acıydı açıkçası. Çok acı bir dönemdi. Herkes onun hesabını vermeye çalışıyor herhalde içinde vicdanen. Evet tabii haber almak çok zor o şeylerde. Ee, ama bayağı bir şeyler de yapmış orada. Evet. Ee, Boşta evet. durmamış. Tabii. Benim de onunla hani ilk müziğiyle tanışmam işte o yıllara rasyo daha Türkiye'ye dönmemiş sürgün yılları ama elime bir toplama kaseti geçti. Almanya'da hı hı. E, yayınlanmış bir toplama kaseti. Yasal bir kaset. Hı hı. Orada hiç unutmam e, ihtarnameyle <gülüyor> başlayan bir şeydi o. Tabi o zamanlarda Türkiye'de onun yayılması çok zor öyle bir şeyin. El altından benim de elime geçmişti. O zaman işte ilk ben de e, etkilenmiştim. E, müziğinden e, tabi konser, monster, o şey ke kesildi. Siz de kendi hayatınıza <gülüyor> devam tabii. ettiniz. Tabii ben işte dediğim gibi 80'de zaten üniversite 2'den 3'e geçmiş öğrenciydim. 3. ve 4. sınıfı hem Cem abinin yokluğunda hem de Türkiye'nin birçok yoklukları evet. yoksunlukları özgürlükle alakalı özellikle yoksullukları çektiği döneme o dönemde başladık. Ve bir bölümü hala devam ediyor. Yani Cem abinin yokluğu şu anda daha başka bir platformda yokluktan bahsediyoruz belki ama şimdi çekilen yoksullukların yani azaldığıyla evet, alakalı birçok şeyi daha farklı yorumlayabiliriz. İhtiharnameden bahsettiniz ya az evvel. enteresandır. Mesela şeyi Dervişan'la Sizin yorumladığınız şarkılardan bir tanesi. Tabii biz onu hmm. e, cemiyetle değil ama yol arkadaşları döneminde yaptık. Hı hı. E, yol arkadaşlarının üyeleriyle bazen gene zaman zaman bir araya geliyoruz. Yani ceme niyet cemiyetle yapılmıyor her zaman. Cemiyet ana grubumuz ama onun dışında biz yol arkadaşlarıyla zafer biliyorsunuz hepsi evet. kendimiz söylüyorum zaferlerle e, Bülentlerle bir araya gelip Aydın Şeref'le özellikle onun çok coşkuyla katıldığı şeylerdir. Bunlar yol arkadaşları, gurur tamamen. Şimdi yapıyorum. ismi sık geçiyor. Dinleyicilerimiz için bilgi verelim. Yol arkadaşları Cem Karaca'nın son grubuydu. Evet. Son 3 senesini 2,5 senesini evet. eşlik etmiş grup ve adını Cem abinin koyduğu grup zaten. Yol arkadaşları evet. de o koydu adını. Aydın Şeref davulda, Zafer Şam'da, Bas'ta, Bülent. O zaman Taner vardı. Taner Ayan elektrik kitabı. Şimdi Bülent Ay yerini. ...ve Nevzat Yılmaz da evet. klavye de... ...çok önemli bir gruptur... ...çok güzel parçalar... E, şey, e, ...çok güzel eserler... ...çok güzel konserler verdiler... ...ihtarname vardır. dinleyen midir hani sahnede de... ...hani çok, çok kolay değil onu... ...tabii... E, ...bu Antalya şey konserinde yaptık onu... Hı hı. E, ...yıllar sonra ben de ilk defa... E, ...ihtarnameyi söyledim... E, ...bu arada... ...ihtarname ile alakalı bilmiyorum yani söyleyebilir miyiz ama... ...bu ihtarnameyi plak formatında... ...bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var... ...Burak Sarıkaya eee e, yol arkadaşları yol arkadaşlarıyla beraber orijinal yol arkadaşlığı grubunun demin saydığımız 4 isim çaldı. Burak Sarıke hayada onu. Eee İhternami okudu yeniden. E, o, ve o B45'lik formatında yaptılar tekrar. Yani o üstteki plak şirketinin de son plak oldu. O plak şirketi kapandı gitti. İsim veremiyorum herhalde. Ha. Plak şirketin kapandı gitti son plak olarak. Yani çok yeni daha. Birkaç aylık bir o bir tane çok... bilemediğiniz 3-4 aylık bir öyküdür. Yani, yani 45'lik olarak. 45'lik ihtiharname. Çok güzel. E, Nostalcik olarak <gülüyor> yapıldı. Bu evet. da şey Burak arkadaşımız söyledi. Çok da güzel söylemiş. E, yol arkadaşları çaldı arkasında tabii. ile alakalı bir şey söyleyecektim onun dışında. E, mesela Dervişan e, gözükülü ihtiharnamenin şeyinde... Kadrosunda. E, kadrosunda. Oysa ihtarname Moğollarındır. Yani evet. orada bir hmm. şey var. Bir, e, bir şey oldu. Ne oldu? Ben de bilmiyorum onu. Hmm. Abi de mesela şeyler, klaviyeler Turan Yükseler evet. tarafından hmm. çalınmıştır. Oysa orijinal plakta başka bir şey gözüküyor. Onu ben de Turan abiden öğrendim. tabii <gülüyor> Turan Yükseler'le beraber çalıştığımız için. O kısma da ayar... geleceğiz. Yani <gülüyor> siz e, Cem Karaca ile çalışmış birçok müzisyenle evet. bugün sahnede e, çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi sürgün yılları e, başladı ve işte bir e, zaman sürdü ve bitti. Yani evet. Cem Karaca yurda dönüyor. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz o zaman? Hatırlamaz mıyım? <gülüyor> Hatırlamaz mıyım? Yani o dönemin öncesindeki heyecanımı da açıkçası çok iyi hatırlıyorum bugün. Şimdi siz yeniden o dönemleri böyle o iş, bekleyişi bilmem neyi falan çok iyi hatırlıyorum anlısıyorum. Böyle şeyim yani heyecanlandırıyor hala o, o anlar. Evet hemen de konser vermeye başladı galiba değil mi? Tabii e, zaten e, dönüşüyle alakalı biliyorsunuz o tartışmaların başladığı e, şeyde de platformda da yavaş yavaş o e, şeyde olmaya başlamıştı. Radyolarda falan dönmeye başlamıştı parçalar. Peki siz hani radyodan e, biliyorsunuzdur ama yani o dönemi eee şeyde yani konserler döndükten hemen birkaç ay sonra başladı. O özellikle şey İstanbul biliyorsunuz ondan sonra bar konserlerinden önce e, Gülhane Park konserleri falan filan arka arkaya geldi. Ve benim en coşkulu dönemimdi o. Benim en coşkulu dönemimdir <gülüyor> o yedi yıllık özlem sonrasında hmm. yeniden kavuşmanın, yeniden beraber olabilmenin, canlı dinleyebiliyor olmanın. Bilmiyorum başka şeylerde belki hmm. bir hani. O zaman şeyi hatırlıyor musunuz? Kimlerle beraber çalıyordu? Herhalde yine Cahit Berkay ile. Tabii tabii. Tabii beraber. yani. İşte Uğur Bence Cah o Cahit Bey kay her zaman onunla, onla beraberdi Cahit abi'nin e, Cemal abiyle yolculuğunda hiç zannetmiyorum. yani yani zaman zaman gruplar elbette beraber olduğu dönemler oldu ama yani onların hmm. gerçek ya Cemal de yol arkadaşları diye e, isim verebilmesinin isim vermesinin ar ar arkasında o psikolojik olarak yatan şey hep yol arkadaşı var diye, yani. hep yol arkadaşları vardı. Cahit abi en önemli yol arkadaşıdır evet. Cemal abinin. O Cahit hmm. abi de söyler bugün? Ee, yine bir müzik arası verelim. Ee, onun yine e, ilk dönem eserlerinden sayılabilecek e, kardeşler döneminden ee, oy gülme oy unol büyük genç. Mükemmel. Mükemmel. <gülüyor> Onla devam ediyoruz. <gülüyor> Radyo 94.9'da Cem Karaca'yı anıyoruz ve Devrim çok konuğumuz, Cemliyet grubunun kurucusu ve solisti. Ee, dönüşünde kalmıştık Cem Karaca'nın. Ee, döndü ve hemen zaten döner dönmez albümlere başladı, konserlere başladı. Nerede kalmıştık zaten biliyorsunuz ilk albümle döndükten sonraki Tabii. Merhaba gençler, Merhaba genç. her zaman genç, genç kalanlar. kalanlar ama bu herhalde... Çok öncelerden beri konserlerinde söylediği bir sözmüş değil mi? Öyle tabii, çıkarmış. Tabii tabii. tabii. Yani o yıla mahsus değil. değil. O yıla hmm. mahsus Merhaba gençler. Bir de onun şeyi vardı. Dervişan döneminde işte halk için halka kurban karşınızda Cem Karaca Dervişan ha, evet. diye bir o, şey de vardı. Bir de öyle bir, şey vardı. <gülüyor> evet, bir de o vardı. O çok daha az kullandığı için çok yaygınlaşmadı. Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar gibi olmadı ama bir de, bir de o vardır yani halk için kurban karşınıza cem karaca o da vardı e, bu süre boyunca e, ...şeye devam etti ilişkiniz de devam etti tabi yani izleyici Hı. yakın işte yanında durmaya çalışan gidip her seferinde merhabalaşan bulduğu her fırsatta sohbet eden işte ona özlemini, işte o yedi yıllık özlemin, iki günlük özlem, on beş günlük özlem fark etmez. Dinlemediğim, görmediğim, her an özlediğimi hissederek onu gördüm. Her dakikada onu aykıran, onu anlatan, işte bulduğum her fırsatta sohbet eden, işte varsa bir şey içebilmem yani severdi biliyorsunuz. Şeyi. Evet. <gülüyor> Onlar öyle sohbet ederek. Ee, tabii bu de siz aynı zamanda bir de profesyonel bir iş kariyeri yapıyorsunuz. Tabii tabii ben. Yani müzikle bir Sadece hani, dinleyici. Sadece dinleyici. <gülüyor> sadece dinleyici. Cem Karaca dinleyici. Aslında <gülüyor> profesyonel bir Cem Karaca dinleyicisi bile diyebilirim. Profesyonellik de şuradan geliyor. Ee, hiçbir konserine... E, hani kimse şey yapmak için söylüyor, yermek için falan söylemiyorum. Biletsiz gitmeye çalışmadım örneğin. Hepsine bilet olarak gittim. Arkadaşlarımı davet ettim. Arkadaşlarıma biletleri aldım ya da onlara bilet aldırdım. Hiçbir eserini bugün dahil e, indirme yoluyla sahip olmuyorum. Hepsine... ...hukuki evet. e, gereklerini yerine getirerek sahip oluyorum. O nedenle profesyonel dinleyici diyorum yani... <gülüyor> ...karşılığını vererek, karşılığını olması gereken karşılığını <gülüyor> vererek dinliyorum. Dolayısıyla hiçbir dediğim gibi şeylerde böyle bir şey, yani profesyonel denmez belki de... ...buna o anlamda söylemiyorum. çalışıyorum, biraz mizahi tarafı olsun diye. Ama dediğim gibi müzikte söylemek, hele hele... ...Cem Karaca söylemek gibi bir teşebbüsü düşünmedim daha yani. ama o söylerken hep eşlik ederdim konserlerde, en önde bağırıp dururduk. Cem Karaca Fan Club. Zaten cemiyetin Niyet'in e, ismi babası da, ismi yani kuran da, bizim e, Cem Karaca Fan Club var. E, şu anda çok aktif değil şeyde e, internet platformunda ama Cem Karaca Fan Club'dan Hüseyin Nurgancı diye bir arkadaşımdır şey bu cemiyetin oluşmasında ilk adımı atan ismi Kur'an hatta logoyu yaptıran hmm. Benim çok uğraştı benle beraber. Peki e, yolu arkadaştır yani. şey olarak oraya gelelim şimdi yavaş yavaş hmm. <gülüyor> yani Cem Karaci'yi kaybettik tabii sizin için de büyük bir boşluk bırakmıştır mutlaka yani, ama o zamana kadar hiçbir müzikte sadece dinleyici olarak işte ilişkiniz var. Evet. Ne zaman başladı peki bu? Şimdi şöyle cevabı, şeyler yapalım. Şimdi Cem abi evet. kaybedince zaten hani açıkçası hani şaşkınlığın da ötesinde bir büyük boşluk. Yani çünkü 50, 59 yaşındaydı biliyorsunuz. Evet. Ee, Ve faaldi. Faaldi. Tabii Yaga diye bir bar vardı. Şimdi yok o. Hı hı. Onun için söylemekte herhalde sakıncı yok onun evet. barın adını. Yaga diye bir bar vardı Sırasalviler'de. Ee, orada düzenli konser yapıyordu. O onun dışında da konserler yapıyordu. Eskişehir'e gidiyorduk. Bilmem tabii. gidiyordu. İşte şafta konser yapıyordu Kadıköy'de Hatta falan. Hatta turnede mi rahatsızlandı en son Tabii öyleydi, tabii yani mütahal dediğiniz tamam. gibi yani sürekli şey içindeydi. Ee, sahnedeydi. Ve yani ben Yaga'da Şafta sürekli dinleyenlerden işte orada tanıştık zaten Hüseyin Duruk. Önce, oralarda beraberdik. Bağırıp çağırıp dinliyorduk. Eşlik ediyorduk şarkılarını. Pat oldu öldü. Yani ...inanılmaz bir şeydi bizim için, bir şok etkisiydi. Daha sonra yol arkadaşları... E, ...sevgili Ahihan Yener'le... ...Haramilerin e, solisti Ahihan Yener'le... Yeni Haramilerin tabii o zaman... Tabii, tabii, yani. tabii. Onun solisti Ahihan Yener... ...çok da güzel söylercek proje evet. eserlerini. Onunla birlikte başladılar söylemeye, yine Yaga'da. Yanlış hatırlamıyorsam, salı günleri yapıyorlardı program Ben ona gitmeye başladım bu sefer. Çünkü hem Cem abi'yi anıyoruz... ...hem güzel çalıyorlar, işte şey son... ...son kuruldu zaten, gerçekten... Çaldı, grup. ...müthiş çalan adamlar. Ayhan Yener'de hakkını vererek söylüyor. Ben de gidiyorum, gene... ...dinliyorum. Hı -hı. Artık biraz daha hüzünlüce dinliyoruz tabii yani. Cem abiyi anıyoruz. Ayhan, diğer arkadaşlar hep beraber... ...böyle bir hüzün içinde ama tabii o, o coşkuyla... ...bir seneden daha fazla sürdü herhalde o benim benim. Gittim geldim derken... E, ...biz kendi arkadaşlarımızla... Cem Karay şarkıları söylemek için değil, müzik yapmasını seven, bilen, amatörce gitar çalan, davul çalan arkadaşlarım var benim. Onlar işte evimizin alt katında bir stüdyo oluşturduk. Kırklı yaşlardan sonra oluşturunca çok <gülüyor> konfor içinde oluşturuyorsunuz. Tabii yani böyle üniversite öğrencileri daha böyle Tabii. şey yapar. Bizimki böyle bir keyfe kadar. bir iki saat toplanıyoruz. Hanımlar karşımızda. Ekipten onlara yok yani. sorunumuz yok. <gülüyor> Ekipman yok. Onlara dinletiyoruz. Tek zorunlu seyirişimiz var. Onları yemeğe götürme vaadi vererek. Hmm. İşte çocuklara bilmem onu bunu alma vaadi vererek zorunlu olarak dinletip kendimizi alkışlatıyoruz. Sekiz on tane seyircimiz var. Ama dediğimiz gibi beş kişi 5 Beşimizin de birer eşi birer çocuğu olsa beş on kişi onlara <gülüyor> dinletiyoruz. Her hafta falan. Derken işte e, bir gün bu beş kişi beraberce gittik şeye, yol arkadaşları dinlemeye ve bırakmaya karar verdik. Yapmayalım biz çünkü çok güzel yapıyorlar biliyorsunuz. <gülüyor> beşimiz birden dinleyince beşimizin yaptığının o iş olmadığını anladık. Evet. Öyle kırgır geçerek, müzik yaparak, bilmem ne yaparak onları dinleyerek giderken e, şey ayrıldı gruptan. E, ayrılmadı da e, işi yoğunlaştı Ayhan'ın. Biz de kendi kendimize bir şeyler yaparken işte... E, Cem Karaca tabii ağırlıklı söylüyorduk ama... ...kendi kendimize söylüyorduk dediğimiz gibi. Ayağın ayrılınca... ...yol arkadaşlarıyla... E, ...söyleme... Imka, ...imkanı ya da... ...ne derler öyle bir... ...çünkü Cem Karaca'nın şarkılarının söylenmesiyle alakalı... ...heves eden... Şey, ...dinlenmesiyle alakalı hevesli bir şey var, dinleyici kitlesi var. E, çok iyi çalanlar var. Ayağın yok arada. Bir şekilde beraber olduk. Ben... Ayaklarımı titreyerek yol arkadaşlarına eşlik ettim. Hiçbir şekilde yapabileceğimi tahmin etmeden. Böyle başladı şey. Yani kendi kur, grubumuzla söylerken... Muhtardı bizim grubumuzun adı bu arada. Biz bir grup kurduk işte arkadaşlarımızla. Yol arkadaşlarından evvel. Adı Muhtardı. Muhtar da biliyorsunuz Cem Karaca'nın ön adı. Öyle Dolayısıyla de. her şey... Hatta öyle bir de parçası var. Tabii Muhtar diye parçası Hı. var elbette. Biz Muhtar'ın parçasından ziyade kendi adı diye. Cem abinin ön Hı. adı diye Hı. koyduk. Grubumuzun adı Muhtar. Muhtar diye yapıyoruz. Hep Cem Karaca yükünerek gittik yani. Hı. Şeyde bütün... Ondan sonra yol arkadaşları ile şarkı... ...beraberce aynı sahneyi... Yap. ...iki sene sürdü ama. Yani onlar bana çok destek verdiler... ...zaten hmm. başta Zafer... ...çok destek verdi. Yani ne yapmak lazım... ...sahnede nasıl durulur, nerede söylenir... ...bilmem ne. Bir de tabii 30 yıl... ...dinleyince bir şekilde... ...benim, İşlemiş, de, evet, yani? benim de farkında olmadığım... ...bir şey gelişmiş. Söyleyebilme... Evet. E, ...şeyine sahip olmuşum. Ama onlar da çok destek verdiler... ...falan derken işte yol arkadaşları... ...iki sene bayağı bir konser verdik ama... <gülüyor> Peki daha sonra bu grubu oluşturmanız nasıl oldu? E, cemniyet adından bir Cemenniyet evet. için kuruldu. Biz yol arkadaşlarıyla beraber devam ettik ama dediğim gibi yol arkadaşlarını benim söylemem tamamıyla yol arkadaşlarının beraber olduğu solist arkadaşımız Ayhan'ın içli yoğunluğu nedeniyle gitmesinden kaynaklanmıştı. Daha sonra Ayhan tekrar yol arkadaşlarıyla beraber olabilme imkanı yakalayınca işinin... ...organize ettikten sonra yol arkadaşları... ...ayhanla beraber yeniden konser vermeye devam etti. E ben de bulaşmış bir kere söylemek. <gülüyor> yani sonuçta... Ay, ...ne yapacağım? Kurtalan... E, ...Rahmetli Bahadır abi, sevgili Eser Taşkıran... ...gene Hüseyin Urgancı'nın araya girmesi... tanıştırması bilmem ne yapmaz... Bir, bir dönem ara Cem Karaca'yı da eşlik etmiş... Kurtalan Ekspres'te, Ahmet e, ...Rahmetli Bahadır Akkuz ile beraber... ...bir yedi sekiz ay... ...o arada yani e, yol arkadaşları ayhan'dan sonra... ...onlarla beraber... E, Bahadır abi rahmetli barışman şarkılarını söylerdi. Ben de Cem Karay şarkılarını söylerdim. Kurtalan'la beraber sahne aldık. Ee, tabii ben bütün konserlerinden bahsetmiyorum. Ben çünkü dediğim gibi işim gücüm var benim. Yani ben başka bir şarkıcı, evet. müzisyen Hı -hı. kimliğim yok benim. Ben sonra tamam amatör ve Cem abi için. Hı -hı. Cem abi şarkıları için daha doğrusu pozisyonlanıyorum. O da ayda bir kere, bazen iki ayda bir defa, bazen oluyor ayda iki kere falan. O böyle bir şeydi, sahne alıyorum. O kadar onun dışında Kurtalan yolunda devam ediyor, biri gidiyor bilmem ne yapıyor. Ben bu şeylerde... Daha sonra kurtaran şey e, bu sadece Cem Karaj yapmak için daha e, özel bir grup oluşması fikri çıktı. E, Mustafa diye bir arkadaşım var Mustafa Canbazlar. O onun verdiği şeyle e, destekle tuttuk. Çok önemli insanlar işte Mustafa Canbazlar klavye'deydi zaten o sırada. İsmail Soyberk Türkiye'nin herhalde e, en hani... Hatta hayo Türkiye değil, bu çevrenin en iyi bas gitaristlerinden bir tanesidir ya öyle bir insan ki hani bugüne kadar kaç albümde çaldığını sorsanız herhalde cevap veremez ama belki Elandetim. de dört rakamlı bir rakam yani şeydir tabii gerçek tabii. sayısı kesinlikle öyle müthiş bir müzisyen evet, evet. Evet. dört rakamdır kesinlikle ben de öyle iniliyorum <gülüyor> müthiş bir müzisyen ee, birkaç saniyede kavruyor parçayı alıyor gidiyor çalıyor İsmail Soyer basgitarda ee, Mert Türkmen davulda Ültekin kaçar elektrik gitarda ve çok önemli müstennedir. Çok orada. önemli müstennedir. Ee, Mustafa Canbazlar klavyede. Bu hı. şekilde başlandı. Daha sonra senfonik formatın gelişmesiyle alakalı bir şey düştü aklımıza. Ya acaba biz bunu senfonik formatta yap. Çünkü Cem abi'nin de özlemiydi. kaç kere denedim Benim ama. herhalde ilk serlettiğim Cemiyet konseri bu saydığınız dizilişti. Ee, aslında hiç e, yani bir şey dinlemeden gittim o konsere. Yani ilk kez sizi orada dinledim. Çok da soru işareti taşıyarak gitmiştim. Çünkü bana göre iki sanatçının hani eserlerinin böyle sahnede yorumlanmasının çok zor olacağını düşünüyordum. Biri Cem Karacı, biri Edip Akbayram. Yani evet, o çok, doldu, çok tabii, he, benzersiz solistler. Hani ne kadar kıvıracak acaba bu adam bu işi diye <gülüyor> gittim ve yani müthiş etkilendim. Çünkü hem ...Cem Karaca'nın yorumu altında ezilmemek var. Ama bir de... ...biraz hani çok... ...taklit olmaması gerekiyor. Ee, tabii, o taklit şey bir ayrı. Şey, elbette Oradan da bir şeyler koymak gerekiyor ve... ...çok başarılı buldum yani. Çok teşekkür ederim. Daha Gerçekten. birkaç konser daha izledim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok sevindim bunu duyduğuma. Yani açıkçası şey çünkü ben de... ...aynı duygularla çıkıyorum. Ben de korkarak ne kadar... ...becerebileceğim bu diye çıkıyorum. Yani izleyici hmm. olarak siz az evvel söylediğiniz ne kadar kıvırttırabilecek bakalım bu adam... ...ben de ne kadar kıvırttırabileceğim bakalım diye çıkıyorum. O heyecanla çünkü gerçekten yapmaya çalıştığımız şey değil. Yani o saygı, o saygıyla alakalı sanki yukarıdan sürekli seyrediyormuş gibi geliyor. Yani ulan ben bu işe niye soyundum diyorsunuz. Kendinizi böyle bir rahatsız hissediyorsunuz. İyi yapmaya çalışıyorsunuz. O samimiyetle söylüyorum bunu. Daha sonra işte bunu... O şey yapalım dedik, biraz daha geliştirelim, formatı işte senfonik boyuta çekelim, nasıl olur falan derken Turan Yükseler e, devreye girdi. Cem Karaca'nın Moğollar döneminde beraber çalıştığı çok önemli bir mülüsün. Evet, çok önemli bir mülüsün. Turan Yükseler devreye Hatta girdi. Hatta ünlü parçası e, namus, Bela. namus belasına namus imza atan bir tabi, Namus belasının o eşsiz solosunu evet. e, yaratan Turan Yükseler. O devreye girdi. Turan Yükseler'in devreye girmesi tabii de İsmail Soberkin e, tavsiyesiyle oldu. Çünkü bir senfonik bir tarzı denemek istiyorduk. Nasıl yaparız? Yapabilir miyiz acaba derken? Turan Yükseler olursa yaparız dendi ve ben Turan bile tanıştım. Sohbet ettik, konuştuk. Anlattık projemizi. Destek vereceğini söyledi. Ve o oturdu. işte yazdı parçalarının senfonik partisyonlarını. İlk kısımda e, e, senfonik konseri biz 2010, 2010 evet 2010'da e, 4 sen önce e, Bahariye'de kültürme, şeyde, e, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde verdik. Yani çekirdek kadar... Cemliyet Grubu sahnede Tabii. arkasında bir... Tabii Mustafa Canbazlar <gülüyor> e, İsmail Soyberk Gültekin Kaçar ve Mert Türkmen'den oluşan grup sahnede altyapı grubu. Üst yapıda da Suran yönetiminde senfonik ...böyle orkestra var... Ee, ...çıkıldı parçalar birlikte tabi deşi ruh provaları yapıldı... ...Turan abinin yazdığı partisyonlar çerçevesinde... ...çalıştığı senfonik sazlar... ...birlikte o konser verildi... Benim ...bir düşünün yani sonuçta 2-3 yıldan beri zaten arkadaşları ile başlayıp... ...ondan sonra 2-3 yıldan beri de profesyonel müzisyenlerle... E, ...ayda bir kere falan şart... ...bu, bu işin bu arada şeyi yok yani... ...bileti parası bilmem ne falan... ...biz parasız biliyorsunuz işte. hı hı. orada arkadaşlarımız ...toplayıp yapıyoruz söylüyoruz... ...bu amatör ruhla yapan benim birden bir arkasında ...senfonik sazlarla 40 kişilik bir koca orkestra ile sahnede <gülüyor> bu da bir yani bir şey başka bir enteresan bir e, güç sanıyorum oradan veriliyor bu güç diye düşünüyorum ben Cem abi hadi bakalım yapmalısın diyor evet. sanki bir şey var yani ama zaten parçaları, bazı parçaları da orijinal hali bile o yani bir o yaylı orkestralar kullandığı parçalar var bir sürü İl, bir, ele, özellikle ilk dönemleri bir Alman orkestra Ferdi Klein. Tabi o, o Bir de şey var zaten. Cem mesela Hı -hı. Emrah az yaptık işte. aldınız Emrah ee, da zaten dinlerken arka tarafta hissediyorsunuz. Bunlar senfonik sazlara uygun ona göre çok kol ya kolaylıkla derken ya parçanın zenginliği çok rahatlıkla kaldırıyor. Kaldırıyor. Şöyle. Kaldırıyor şeyler. Doğru, müthiş. Müthiş bir şey. Oygulüm oy oylar. Hı -hı. Bir de Turan abinin tabi şeyi. Hatta ee, döndükten sonra yaptığı albümlerden bir tanesinde mesela Töre'de onda da bayağı tabii, yoğun tabii. bir kullanım Herbette. var. Tabii. tabii çok zengin gerçekten. Gerçekten <gülüyor> <Adam> çok zengin. <gülüyor> çok zengin bir şey. E, Ozan ruhu yani adam sadece yorumcu değil de açacağız. Evet. Demin de söylediğiniz gibi Ozan tiyatral tarafıyla bilmem nesiyle. İşte o senfonik yapıldı. Ondan sonra Turan abi grupta şu anda klavye çalıyor. Mustafa o arada daha çok şeye kayıtları, solfeje falan geçti. Mustafa hala beraber olduğumuz arkadaşımız ama Turan abi e, senfoniklerde orkestrayı yönetiyor. Onun dışında Cemiyet grubunda klavyelerini e çalıyor. Şu anda Cemiyet Turan abiden oluşuyor. E, İsmail abiden oluşuyor. İsmail Soğbek, Turan Yükseler, hı. Gültekin Kaçar, Mert Türkmen ve ben e, Cemliyet'i oluşturuyoruz. Hala devam ediyoruz. İşte dediğim gibi Cem Karaca Funk Club bir tarafta. Mustafa Can Bazar bir tarafta. Bunlar da cemiyetin görünmeyen yüzleri olarak destek hı hı. veriyorlar. ...elden gelen çapayı göstermeye çalışıyoruz. Bir kayıt düşünceniz yok ama değil mi? Yok. Hı hı. Şöyle, bu çünkü... O... Bir konser projesi olarak cenniyet devam ediyor. Aynen öyle. Dediğiniz gibi konser projesi... E, ...dediğim şeyi seçiyoruz... ...yani yapacağımız mekanları özenle seçmeye gayret ediyoruz. de yaptığı mekanlar olmasın ...özen gösteriyoruz. İnsanlar oraya gelip... ...işte bir şeyler içiyorlar, gidiyorlar. Para para... ...verip seyrediyorlar. Yani konser bir para karşılığında yapmıyoruz. Para kazanmaya çalışan insanlar olmadığımızı bu şekilde gösteriyoruz. Çünkü bu işin paraya tabir edildiği dakikada şeyden çıkıyor iş. Evet, bu havayı bozuyor. Bazıyor. Onun için ee, şeyimiz, e, şeyimiz şey o. Bir şey olarak o. dinleyicilerimiz için de e, bilgi verelim. Hani cemniyet e, bir kaydedilmiş, sütüde kaydedilmiş bir e, materyal yok ama e, Youtube'da Youtube'da izleyicilerin çektiği görüntüler var. Evet. Bizim çektirdiğimiz bazı görüntüler var. Onları paylaşıyoruz. Bir fikir YouTube'da. edinebilecek kadar evet. e, güzel şeyler var. Var. Sahiden ben de açıkçası Hı. oradan seyrediyorum bazen. Mesela yaptıklarımızı <gülüyor> arkadaşlarımız çekiyor, koyuyor. Ee, işte dediğim gibi izleyiciler bazen ama çok amatör çekimler ama olsun gene de dediğiniz gibi fikir veriyor. Bir e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konseri yapmıştık. Teyyare Gösteri Merkezi'nde gene senfonik. Orada açık radyo, şey açık radyo diyorum pardon e, o Bursa'nın bir televizyon kanalı çekmişti olay. O e, çok e, tek profesyonel çekimimiz odur açıkçası. Evet, evet. O, o var, o gösteriyor. Var yani kayıtlar açıkçası şeyde. Devam ediyor. Şey olarak bir tarihi belli olan ama bir konseriniz var mı? Şimdi şöyle. 5 Nisan'a yetiştirmeye çalıştığımız bir konserimiz var. Gene senfonik olmasına özen göstereceğiz. Onunla alakalı tarih. Yani tarih 5 Nisan'da. Yeri belirlemeye çalışıyoruz. Birkaç şey var. alternatif var. Onlardan bir tanesi. Önümüzdeki birkaç gün içinde belirlenecek. Ben gene size onu haber Siz programımızda bahsedebilirsiniz. Daha sonra şey Birkaç gün içinde belli olacak. Ama şey olarak, grup olarak konserimiz şafta ve Monç'ta önümüzdeki Mart ayında bir konserimiz olacak. Ankara'da bir konserimiz olacak. Çok güzel. Süremiz de doldu. Bir de bir parçayla veda edelim diyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Var olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diyoruz. Çok teşekkürler. Cem Karaca'yı anmak isteyenler cemniyetle beraber olabilirler. Onu buradan duyuralım. Ve onun Moğollar döneminden bir parçayla veda edelim elçek tabip inanılmaz bir şey herkese iyi pazarlar hoşça kalın elçek tabip Elçek çek yarım sen benim derdim, devam bilmesin. Sen nasıl tabipsin yok turi ilaç? yürekte. Sarabil Messin Sarabil Messin Sarabil Messin Yarım yürek cefi Sar Dağıyı. Yıktım harap ettiğin gönlüm sarayı Daha bir taşını koyabilmesin Bilmesin. Koyabilmesin Koyabilmesin I'm in Hazırlayan ve sunan Barkan Ünsever.